Leon hiç acele etmedi. Tam bir ay her gün River onun hesabına Yonville'den Ruan'a, Ruan'dan Yonville'e sandıklar, bavullar, çıkınlar taşıdı durdu. Sonra Leon giysilerini tamamladı. Üç tane koltuğun yüzlerini değiştirtti. Birkaç tane boyun atkısı aldı. Yani bir dünya turu için gerekli önlemlerden de fazlasını aldıktan sonra yola çıkmayı bir haftadan diğerine bıraktı. Tam o sırada annesinden ikinci bir mektup aldı. Kadıncağız bu mektupta eğer tatillerden önce sınavlarını vermek istiyorsan hemen yola çık diyordu. Sıra vedalaşma faslına gelince Bayan Hume ağladı. Jüstün hıçkırıyordu. Bay Hume Sinirine hakim bir adam olduğundan heyecanını belli etmedi. Üstelik Leon'un paltosunu Noter'in evinin bahçe kapısına kadar kendisi taşımak istedi. Leon'u Noter kendi arabasında Ruan'a kadar götürecekti çünkü. Delikanlının ancak Bay Bavari'ye hoşça kal diyecek kadar zamanı vardı. Merdivenin üst başına ulaştığı zaman... Kendisini öyle soluk soluğa hissediyordu ki durakladığı. İçeriye girince Emma Bavari birden yerinden kalktı. Leon yine ben geldim dedi. Biliyordum zaten. Genç kadın dudağını ısırdı. Yüzüne kan hücum etti. Saçlarının kökünden yakasının kıyısına dek teni pes pembe oldu. Ayakta duruyordu. Omzuyla da duvarın tahta kaplamalarına dayanmıştı. ''Leon doktor evde yok mu?'' diye sordu. ''Emma yok.'' dedi. Sonra ineledi. ''Yok.'' Bunun üzerine bir sessizlik oldu. Bakıştılar. Aynı kaygının pençesinde kıvranan düşünceleri tıpkı çarpıntılı iki yürek gibi birbirine kenetlenmişti. ''Leon Bert'i bir öpeyim diyordum da.'' dedi. Emma birkaç basamak inip Feliste'ye seslendi. Leon da çabucak çevresine bir göz atarak duvarlara, raflara, ocağa baktı. Hepsinin derinliklerine girmek, hepsini alıp götürmek istiyordu sanki. Emma yine içeriye girdi. Hizmetçi de Bert'i getirdi. Küçük kız bir sicimin ucuna baş aşağı bağlı duran oyuncak bir yel değirmenini sallıyordu. ''Leon onu birkaç kez boynundan öptü. Beri yandan da ''Hoşça kal çocuğum, hoşça kal yavrum'' diyordu. Sonra çocuğu annesine verdi. ''Genç kadın hizmetçiye al götür çocuğu'' dedi. Yalnız kaldılar. Emma Bovary arkasını dönmüş, alnını cama dayamıştı. ''Leon kasketini elinde tutuyor, yavaş yavaş bacağına vuruyordu.'' Emma yağmur yağacak dedi. Leon yanıt verdi. Paltom var. Emma ya dedi. Sonra döndü. Başı eğik, alnı ilerideydi. Işık bu alından ta kaşların yuvarlaklarına kadar tıpkı bir mermerin üzerinde olduğu gibi kayıyordu. Ama genç kadının ufukta neye baktığı Benliğinin derinliklerinde neler düşündüğü belli olmuyordu. Leon içini çekerek ''Eee hoşça kal'' dedi. Emma ani bir hareketle başını kaldırarak ''Güle güle gidin'' dedi. Birbirlerine doğru ilerlediler. Leon elini uzattı, kadın durakladı. Sonra gülümsemeye çalışarak elini ona bıraktı. ''İngiliz usulü demek'' dedi. Leon bu eli parmaklarının arasında hissetti. Bütün varlığının özü bu nemli avuca iniyormuş gibi geldi ona. Sonra avucunu açtı, bakışları bir kez daha karşılaştı. Delikanlı da çıkıp gitti. Pazar yerine gelince durdu. Dört yeşil panjuru olan bu beyaz evi son kez seyretmek için bir direğin arkasına gizlendi. Odada pencerenin arkasında bir gölge görür gibi oldu. Perde sanki kendiliğindenmiş gibi askısından ayrıldı. Uzun eğri kıvrımları yavaşça kımıldadı ve bir hamlede hep birden verdi. Sonra bir duvardan daha kımıltısız dümdüz kala kaldı. Leon koşmaya başladı. Yolda uzaktan patronun arabasını gördü. Arabanın yanında önlüklü bir adam atı tutuyordu. Hume ile Guillaume konuşuyorlardı. Kendisini beklemekteydiler. Eczacı gözleri dolu dolu sarıl bana dedi. Paltoda burada azizim. Soğuğa dikkat et kendine iyi bak. Noter de, hadi bakalım Leon bin arabaya dedi. Hume çamurluğun üzerine eğildi. Hıçkırıklarla titreyen bir sesle Şu hüzünlü sözleri söyledi, yolun açık olsun. Giyom, siz de hoşçakalın dedi. Hadi bakalım. Yola çıktılar, Hume de geri döndü. Emma bahçeye bakan penceresini açmış, bulutları seyrediyordu. Bulutlar batıda Ruhan tarafına toplanıyor, kara yığınlar halinde hızlı hızlı gidiyorlardı. Bu yığınların ardından, Tıpkı duvara asılı bir silah takımının altın okları gibi güneşin kocaman çizgileri geçiyordu. Biri yanda boş gökyüzünün geri kalanı bir çini gibi bembeyazdı. Tam o sırada bir rüzgar çınar ağaçlarını eğdi, sonra birden yağmur yağmaya başladı. Yeşil yapraklar üzerinde pıtırtılar çıkarıyordu. Derken güneş yine göründü tavuklar gıdaklıyor, serçeler nemli fundalıklarda kanat çırpıyor, kumların üzerinde su birikintileri akarken bir akasyanın pembe çiçeklerini de sürükleyip götürüyordu. Genç kadın, kim bilir ne kadar uzakta şimdi o diye düşündü. Hume her zaman olduğu gibi saat altı buçukta tam yemek sırasında geldi. Sofreye oturarak E, bizim delikanlıyı biraz önce yolcu ettik.'' dedi. ''Doktor öyleymiş.'' diye yanıtladı. Sonra sandalyesinde dönerek sordu. ''E sizde ne var ne yok?'' ''Pek bir şey yok.'' Yalnız karım bugün öğleden sonra biraz üzüldü. ''Malum ya kadınlar en ufak şeyden heyecanlanıverir. Hele benimkisi.'' ''E buna kızmak da doğru olmaz. Onların sinir sistemi bizimkine göre daha zayıftır çünkü.'' Şal zavallı Leon'' dedi. ''Paris'te nasıl yaşayacak acaba? Alışabilecek mi oraya?'' Eh, Emma içini çekti.'' Eczacı dilini şaklatarak ''Adam sende'' dedi. ''Lokantada nefis yemekler yer, maskeli balolara gider, şampanya içer.'' ''Bütün bunların gırla gideceği kesin.'' ''Bovari baştan çıkacağını sanmıyorum.'' dedi. Hume, ben de diye atıldı. Ama ne de olsa... ...softa görünmemek için o da başkalarına uyacak. Bu kerataların... ...quartie latinde... ...aktrislerle ne çeşit bir yaşam sürdürdüklerini bilemezsiniz. Zaten Paris'te öğrencileri el üstünde tutarlar. Hele hoşa giden bir iki yetenekleri de varsa... En kibar topluluklara kabul ederler onları. Üstelik Fubor, Saint Germain gibi kibar mahallelerinden hanımlar bunlara tutulur. Onlar da sonradan çok iyi biriyle evlenme olan anı bulurlar. Doktor evet ama dedi korkarım onun için orada eczacı onun sözünü keserek hakkınız var dedi. Madalyonun ters tarafıdır bu. Sonra insan kesesine göz kulak olmak zorundadır orada. Bir parka gittiniz diyelim. Karşınızda bir adam dikilir, tertemiz giyinmiştir. Üstelik nişanı vardır. Gören diplomat sanır. Yanınıza yaklaşır, konuşmaya başlarsınız, ustaca sokudur. Size enfiye ikram eder ya da şapkanızı yerden alır. Derken daha sıkı olursunuz. Sizi kahveye götürür, yazlıktaki evine çağırır. İki kadeh şarap arasında çeşit çeşit adamlarla tanıştırır. Çoğu zaman ya cüzdanınızı aşırmaya ya da kötü yollara sürüklemeye kalkışır sizi. Charles, orası öyle dedi. Ama ben asıl hastalıkları, hele Tifo'yu düşünüyorum. Bu Tifo en çok taşralı öğrencilere bela olur. Emma irkildi. Eczacı ekledi. Yiyip içme değişikliğinden. Bunun İnsanın yaşayış biçiminde yarattığı düzensizlikten ileri gelir bu. Sonra Paris'in suyu da var. Lokantacıların yemekleri, o türlü türlü baharlı, biberli yemekler sonunda midenizi kaynatır. Kim ne derse desin, evde pişmiş nefis bir yemeğin yerini tutamaz. Ben kendi payıma ev yemeğini hep üstün tutmuşumdur. Sağlık için daha iyidir bu. Onun için Ruan'da eczacılık okurken bir ailenin yanında pansiyoner kalmıştım. Yemeğimi profesörlerle yiyordum. Sonra genel olarak düşündüklerini, hoşlandığı özel şeyleri anlatmaya devam etti. Bu da rüstüm gelip bir yumurtalı süt hazırlaması için kendisini çağırıncaya kadar sürdü. Eczacı, Ah, bir dakika bile rahat yok diye bağırdı çalış babam çalış bir an dışarıya çıkamam tıpkı bir çift hayvanı gibi geberesiye çalışmak gerek ne sefalet bu tanrım sonra kapının önüne gidince sordu "Ha, haberi duydunuz mu hangi haberi hume kaşlarını çatıp çok ciddi bir tavır takınarak anlattı Bu yıl Aşağı Sen ilinin hayvan ve mal panayırı Yonville'de açılacakmış. Ağızdan ağza böyle bir söylenti dolaşıyor yani. Bu sabah gazetede de bununla ilgili bazı şeyler vardı. İlçemiz için çok önemli bir şey bu. Neyse sonra konuşuruz artık. Önümü görüyorum teşekkür ederim üstünde fener var zaten.